Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a Modern sabahlar. Modern sabahlar. 14 bin insanlar Güneydoğu Filistin modern sabahlarda buluştuk yine 28 Ekim 2014 salı sabahında birlikteyiz saat 8:29 oldu ilerleyen dakikalarda esprilerle şakalarla gündemi yoğuracağız ve yarınlara hazırlayacağız kendimizi psikolojik meş <gülüyor> ve çok değerli taburbo boşuna yapacak değilim ya yani. çok değerli arkadaşlarım yapacağım onlardan bir tanesi Tefük Fahir Öymiş 42 yaşında bir e, Anadolu bombası ve oktay Demirci o da yine Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş bir hipsterir. Böylece ne oluyor? Yerel değerlerle e, dünyayı bir şekilde harmanlıyoruz ve yarınlara ışık tutan adeta bir e, bu, hani küçük anahtarlıklar oluyor ya lazer, O tip bir şey yapacağım. Hani Yerel değerler ve ya değerlerini bir araya getiriyoruz, sıkıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Bu küçük, nazerli bir şeylerden yapabiliyoruz ve böylece e, ne oluyor? Hem modern bir alet oluyor hem de esprili bir şey oluyor. Anadolu'ya takıyor. Senak koca Fener taşımak gibi bir şey olmadığında bu büyük bir avantaj olarak değerlendirildi. İsterseniz ben lafı daha fazla uzatmadan e, sözü bu mikrofon üstadlarına bırakayım. 42 yaşındaki e, adam Fahir Öğünç ve Anadolu hipsteri Oktay Demirci bizler birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk, keyifler olsun da diyebilirdik ederim, ama abi. sadece hoş geldiniz demek istedim. Hoş bulduk, welcome, drink aldık. Ee, welcome, welcome drink drinklerimizi aldık, efendim, <gülüyor> <gülüyor> yani welcome drinklerimizi aldık, yani kahve, welcome drink, welcome drink, <gülüyor> <gülüyor> welcome drink alınacak mı acaba? <gülüyor> welcome drinklerimizi aldık, geldik evet. sevgili dinleyiciler, ee, biraz bugün hazırlaması uzun sürdü çünkü <gülüyor> e, bayağı nasıl tarif edebiliriz bu işlerimizi? <gülüyor> Temiz Bayağı bardaklarda en... kahve. Yani herhalde bir insanın hayatta isteyebileceği en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü sabah geldiğinizde temiz bardak bulamadığınızda... Ee, o yaşadığınız hayal kırıklığı geleceğe dair umutların kırılması elinizi taşın altına veya musluğun altına <gülüyor> soktunuz gibi bir şey <gülüyor> musluğun altına soktuk sıcak suyumuz da var Ege'ciğim oh. oh. hmm. yani inanamazsın hmm. Oktay'da şöyle bakıştık saçları yıkayalım mı kafaları yıkayalım mı diye Tabii, evet. ondan sonra, sıcak sonra ki, ya değil. o kadar da çılgınlık yapmanın alemi yok diye sadece kahveyle yetindik belki bugün ama Belki berk... kahve demeyelim artık Oktay ne güzel söyledi ben bir havaya Berkani, gelmiştim welcome drink Eh şu Welcome Drink'ten bir fırtıla ben çekeyim doğrusu. Eee, hmm. Bey e, hoş Aa, geldiniz. Hoş drinki, bulduk. Memnun ediyorum. <gülüyor> Öncelikle e, bir yandan sevgili dinleyiciler Welcome Drink'lerimizi yudumlarken <gülüyor> bir yandan da <daha, gülüyor> dinleyicilerimiz de evde birbirlerine çay dökeceklerine, birer Welcome Drink dediklerini ne kadar güzel olacak. <gülüyor> Ama ne kadar şey değil mi? Welcome Drink ya. tabii canım. Kahvaltı eğlencesi. Zayıf bir kahvaltı sofrasıysa tam o şey oluyor. Kokteyl <gülüyor> havası oluyor. <gülüyor> Bir tane böyle domates, iki tane zeytin var. Tam kokteyl şeyi gibi. Ve yanında da tabii ki vazgeçilmezimiz ekmek ve <gülüyor> welcome drink. Evet, <gülüyor> ne yaptınız, ne ettiniz, ne yaptın? Valla size sormak lazım Fahir Bey, ya çünkü e, e, Bridge Together dediniz ve dün e, günübirlik İstanbul ziyareti yaptınız. Ben zaten manyak gibi konuşmaya başladım sayenizde. Welcome Dream'i aldım, <gülüyor> Bridge Together yaptım, ondan sonra da <gülüyor> ee, dinleyicilerimize bir good morning neler, herhalde. Neler gördünüz, neler geçirdiniz dinleyicilerimize, çünkü bahsettik. Ee, günü birlik İstanbul'a gitti. İşleri çok yoğun. <gülüyor> yoğun İşleri yoğun. yoğun ve şöyle bir şey söyledik. Yani İstanbul'a gitti. Bu gidiş aslında Hayır, tamamen abi. başka bir insan olarak dönüşünün de habercisiydi dedik. Yani sen saçma sapan günü birlik ziyaretini bir biraz dramatik anlatır şey mısın? yaptık. Hayır bize biraz anlatır mısın? Biz dün bahsettik ama Altunizade Kavşağı nasıldı? Aa. E5'ten mi gittin? Hmm. Köprü trafiği nasıldı? <gülüyor> kahve zincirleri gerçekten her yerde kahve zincirleri mi var? Asansörler yüksek ee, binalarda yüksek, asansörler. Yüksek binalar. Ya Gerçekten İstanbul nasıl yaşıyorsunuz? Çok etkiledi burada falan? beni. Oldu e. mu Ankara'ya döndüğün zaman hemen nasıl Neler hissettin biraz anlatır mısın Hemen dönmek istedin mesela Ankara'ya geri döndün ya e. Hemen tekrar İstanbul'a dönmek Aynı gün dönmek istedim falan dedin mi Kendi kendine hemen, hemen oracıkta demişim ağzımdan evet. dökülüvermiş zaten Şoför Bey dedim aman e, kaptan Bey dedim hemen dönderiyor musunuz ne zaman gidiyorsunuz? Gerçekten İstanbul ayrı bir dünya ayrı bir Çocuklar çocuklar yüksek binalar kahve zincirleri her tarafta kahve zincirleri asans... var diyorlar. Dur mu fayır yani Ve evet gerçekten dedil, denildiği kadar ben ilk başta abartılı buluyordum. işte her yerde kahve zincirleri her yerde e, simit kafeler efendime söyleyeyim <Gülüyor> Ve simit kafe. Televizyonda gördüğümüz gördüğümüz. Wow yani. Simit kafeye gittiğinde zaten oturur oturmaz hemen bir Balkan drink çayını getiriyorlar. Simit ne alırsınız? Kaşarlı mı? Normal mi? Normal Aa, yok normal ama dedim şey, yani. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız, hakikaten tek ayak kırıklığına uğradığım şey. Bir böyle in, göz şey arıyor ya. Bir Ankara simidi arıyor. Ben hani böyle şey diye düşünmüştüm. Simit her yerde simit. Yani uzun süredir benim gözümdeki tek simit formatı bellidir yani. Galiba o yani büyük şehirlerdeki simitler arasında da en başarısız ve yalanı İstanbul'da satılan sokak simidi. İzmir'deki de bak gevrek statüsünde çok güzel bence. Evet, ben de İzmir, Ankara'nın simit, simit çok güzel. Ona süt mü koyuyorlar İstanbul, İzmir'dekine? Bir, birisi bir şey de açık, birisini daha koyu ben koyuyorlar. Yok banılıyor ya. Öyle bir sulu bir şeye banılıyor. Ben gördüm kaç defa fırında. O, o şeyi yapıştırmak için işte. Susamları yapıştırmak Susumlandı. için. Çünkü orada biliyorsun tek tek o bir işçilik ve şeyle e, üstüne susamlar yerleştiriliyor. Evet. Ankara simidi çifte kavrulmuş gibi böyle bir ayrı bir şey. Belki pişirme süresiyle ilgilidir. Belki Hayır. unuyla ilgilidir. Be be ile alakalı. Evet, bütün simitlerde pekmez var ya. Var da işte kimisi siz böyle e, İzmirliler artık şey mi? Pekmezi mesela birebir şey yapıyordur Ankara'da. İzmir'de bir pekmeze 3 bardak su koyuluyordur. Rengi açılıyordur gibi. Maalesef. Mesela. Hepsinde var, de. var mı pekmez yani? Var canım. Bu... canım. müthiş iddiası. Asıl zincir simitlerde de pekmez var. Susamı yapıştırmak için mi kullanılıyor pekmez? Galiba ondan kullanılıyor. Zincir ben... simitlerde de var. Şey. Ya işte gevrek. Şey, gevrek diyorum ya. Beni de İzmirli gibi konuşturdunuz. Hani <gülüyor> böyle gevreklik anlamında böyle üstteki o böyle... Çıtırlık diyorsunuz. Aa, Çıtırlık şey olabilir bir şey, bir, bir tat, lezzet. Mayası değişik olabilir. Maya. Mesela kumru Mayasıl. ekmeği var ya. Evet. Onun şeyi e, neydi? Bilmem ne mayası ama şey... Ne mayası ha maya Nuhut mayası. Ha. Bir kez duyuyor. Un mayası olunca alet biz faydalı için e, Ege yeteri kadar emin gibi görünerek konuşunca biz ikna oluyoruz. Un Ama... mayası doğru. Ya yani kumlu hamurunda var. Belki İzmir'deki simitlerde nohut mayası kullanılıyordur onu bilmiyorum. Evet anlat. Yani orada maya da değişik olabilir diyorsun bir yandan ama hepsinde eser miktarda değişik miktarlarda pekmez var diyorsun. Yani şöyle boş konuştuğumuz anda her şeyi bilen dinleyicilerimizin evet, işte, anında ben... imdadımıza yetişmesi Çok umutluydum. en güvendiğimiz şey zaten. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz? Bu konudaki Oo! uzman isim ya. <gülüyor> <gülüyor> bu konudaki uzman isim arada şu anda bugünü bekliyordu yemin ediyorum Kenan Bey bugünü bekliyordu. Hoş geldiniz Kenan Bey abi. Kaç yıldır bekliyorum şu simit konusunda konuşsam diye ama konuyu çok iyi bilmiyorum Aslında, aslında. kendinize haksızlık <gülüyor> ediyorsunuz Kenan Bey abi. Çünkü e, siz her konuda konuşabilirsiniz. Yani bunu, <gülüyor> bunu biliyoruz. Yani simit şu anda Kenan abi beklediniz? o tatlı şey kıvamını aldı o tamam Bekmez tamam. Gel geldi, geldi Şu anda istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Evet buyurun. Evet. Şimdi soru simit mi? Evet. Soru sim, ya simit genel. Valla konu başlığı veriyoruz size. Simit. <gülüyor> simit peki. O Ankara simidi, İstanbul simidi arasındaki fark onunla ilgili. Hmm. Ee, Ankara simidinde aslında biraz daha e, simit unu dedikleri biraz daha kalitesiz bir un kullanılıyor aslında. Kalitesiz, kalitesiz mi? Kalitesiz mi? Daha... Tam orada kesildi telefon. Kaliteli mi kalitesiz mi? Kalitesi biraz daha düşük. Aslında düşük. O kalitesiz aslında. demeye o, dili evet. varmıyor da işte. Kalitesiz işlemi. demeyelim. Kalitesi ya düşük. Ankara Ankara simidi ne yani simidin Ankara simidinin de çok çeşidi var çok değişik yerlerde yapılıyor çok farklı ama pekmezle ilgili kısmı bir simitte pekmez değil şeker yakılarak yapılıyor. He. O hmm. aslında çok iyi bir yöntem değil pekmezi kullanan çok fazla e, simit şey yok. E, Genelde şekerle şey yapıyorlar o işi. On, ondan. O de... üstündeki, üstündeki yanıklığı ver, veren şey o aslında. Hı. Biraz daha e, gevrek de yapıyor. Ama Ankara, yani Ankara simidiyle İstanbul simidinin temel farkı unuyla ilgili. Hı. Unmuştu diyorsunuz. Yani, temel fark meğerse unmuştu. İstanbul simidi biraz daha yumuşak, biraz daha ekmekvari oluyor. Onu Ankaralılar çok sevmiyor. Hı. Peki şey İzmir e, ile ilgili söyleyebilecekleriniz. İzmir'i İzmir gevreğe gevrek zaten yani. Simitli olmadığı için konuşamayacağım. Ha, konu başlığını simit olarak verdik yani. çünkü <gülüyor> haklı yani. Uzmanlık değil genel kültüre girer onu da istemedik abi. E Ege, Ege Bey siz simit demeyi bilmiyorsunuz, gevrek diyorsunuz. O yüzden ne konuşayım ben? Vallahi bizim evin dibindeki simitçiyle kültür savaşımız var ya her sabah. Dört tane gevrek alabilir miyim simit? Evet, gevrek diye. <gülüyor> Yalan Birisi beni anlıyor gibi yapıyor, öbürü mücadele ediyor bakalım ne olacak. Mesela tutkanım da şey sormuş. Yani İstanbul simidi sütlü, Ankara simidi pekmezli. Ama en güzeli Eskişehir simidi. Gerçi bu bir soru evet. değil de <gülüyor> Eskişehir simidi hakkında bir şey var mı? Bir fikriniz var ben Eskişehir hiç bilmiyorum. Ülkemiz şey. bir simit cenneti Çorum, biliyorsunuz. Evet. Çorum simidi, Polatlı simidi onlar birbirinin aynısı. Onlar ne? susamsız, susamsız böyle He. şeye İzmir gevreğine benzeyen. Sus açma açma taklidi da, yapan simit. Açık, sarı renkli, rengi açık. Aa Susam, çok güzel. Açma taklidi değil. Simit ne? ama Polatlı'da içi çikolata yakalanmadı mı? Kime? Bir kere yakalandım Polat... ben. Bir kere Ayrıca yakalandım Bir şekilde <gülüyor> ışıklarda yakalandım. Radara yakalanmadınız mı? Simitçiye tabii ki. Orada hep simit tasarlar. Polatlı'da ışıklarda. Tabii Polatlı'nın geçim kaynaklarının başında gelir zaten simit. Polatlı'mız simit cenneti. Ben, biz de simitle geçiniyoruz. Sahip Bey bizi şey yapmayın. Ya biz hayır demiyor. Çekümsemeyin lütfen. Olur mu zaten ülkemiz bir simit cenneti oldu. Az önce ortaya çıktı. Simit, <gülüyor> ne kadar simitin hastasıysak, çok çeşitli simitlerimiz... Hümet. Simit, simit ve patates değil mi ben... Kerem Bey? Efendim? Simit ve patates anladınız siz onu. <gülüyor> ben patates deme bana. Çok teşekkürler efendim. Size yayınlar diliyorum. Çok teşekkür, Çok diliyorum. teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Şahanesiniz hoşçakalın. Aa benim bundan sonra çılgınlığım Polat gidip simit yemek olacak. Ya ha Biz de yüz müldeyiz aslında. Aradığımız simidi burada buluyoruz. Bülge'yi ödeylesene hafta sonu için. Ya Bülgeciğim Hafta sonu bir çılgınlık yapıp Polat'la yakın. Çocukları da alıp şöyle Polat'la gidip ne yapacağız orada iki? Güzel birer simitlerimizi alırız. Şekerli gözleme da yiyebilirsiniz üstüne. Hemen ileride biraz daha ileride orada şey var. Şekerli gözleme mi? Neyli Tabii. gözlemeydi o ya hocanın tesislerinde? Hoca dediğim Nasrettin hoca tesislerinde. <gülüyor> Tahini falan mı? Bir şeyli gözleme var ya orada yanıyor. Bütün ışık, Bütün ışık uzaydan görünen yer orası ışığından dolayı. Aa, Öyle bir şey. Var. Simitini ye. tadacağız ya. Hemen ileride, biraz daha ileride orada tatlı gözlemeni de ye. Ondan sonra güzel güzel döneriz. <gülüyor> 24 <gülüyor> hours poll up the people diye tokuluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> simit gözleme. E, Aa telefonumuzda birisi daha var. Acaba o birisi kimmiş de. Galiba bu simit konusu çok tartışılacak konu ya. Hasap. Leblebi gibi abi işte bu konu. Günaydın efendim. Günaydın Murat ben. Teşekkürler, Teşekkürler Murat Bey. Ederiz. Uzman mısınız siz de bu simitler konusunda? Ya ben uzmanım ben gerçekten 10'lu e, ya, ya, yaşlardan beri e, Peşindeyim bu işin ama Size bir adres tarif edeceğim Bir dakika, bir dakika Murat Bey Peşindeyim derken Hı. 10 yaşındayken Murat sen en iyisi de layıksın Hayatını bunun peşinde geçir diye Kendi kendinize söz mü verdiniz Tabi çünkü o lezzet başka bir şekilde Yani e, olamaz yok Yani ben e, Amerika'da da Veya Kanada'da da gittiğimde Kanada'da sivri çok e, meşhur derler ama Hani şey biliyorsunuz. Bagel ama. Mı, mı? Aynen öyle. Tamam bagel hiç, alakası hiç yok. Hiç alakası siz yok, o zaman hakikaten bir simit seversiniz öyle değil mi Murat Bey? İşinizle falan aynen alakası öyle. yok. Yok, aynen öyle. Ben e, yalnız size bir şey söyleyeceğim. Bu Ankara'yı bilenler At Pazarı'ndan aşağı böyle inen yol vardır. Evet, var tamam. doğru, Hale doğru. Tamam. Orada yediğim simidi bin lahn hiç benleyemedim diyebilirim. Hala yani yakın zamanda mı bu? Hala Yakin bu geçen işte? hafta. Tamam o zaman hemen tavsiyemiz olmuş olsun. Biraz biraz büyük kedir o yani normal simitin çapından biraz daha e, büyüktür o ama inanılmaz bile ben o, yani anlatamıyorum şu an konuşamıyorum. Bir Hatta daha canım istedi şimdi gidip yiyeceğim. Sana Vallahi... simitler aldım at pazarından <gülüyor> diye şarkı yazmak Aynen öyle. Aynen öyle. Bir ya, daha şey yapalım. At pazarından. Tarifi alalım ha. inen merdivenler mi? Ale inen merdivenler var ya merdivenli o. Aynen bi Aynı simitten itfaiye meydanında da satılıyor Tamam itfaiye, meydanı, i̇tfaiye evet. meydanında İtfaiye meydanında çünkü Ege'ye gidince Ege'ye orada o porno satmaya çalışıyorlar oluyor. Hakikaten o ya gene simit almaya gidip Mağdur olmayayım Yok yok başka Ankara'da başka hiçbir yerde bulamazsınız o Yani tavsiye mi olsun Peki efendim seferlere. çok teşekkürler dostlara Onu düzelttiğiniz çok iyi oldu. O zaman sıradaki şarkıda simit sever, dost. simit sever dostlara gelsin bence. Simit sever. Murat Bey şahanesiniz Aynen. Teşekkür ederim Görüşürüz. sağ olun Hoşçakalın Keşke bir Smith falan çasaydık. Ne oldu? Beğenmediniz Spears mi? <gülüyor> o zaman Elisa dinleyelim. Buyursunlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. şarkı bir, bana bir bardağını <gülüyor> diyorum. Ondan sonra görüyoruz. Haykırış. Hazır. Bir, iki, üç, Başla. Yeter. <gülüyor> Buyur efendim. Hmm. Tamam. Tamam. daha ya. Hakan Buyurun Bey de demiş ki Hakan Bey Ege Bey Ege Bey demiş Buyursun Kendine efendim. gel demiş İzmir dışında da simidi gevrek diye istiyorsanız demiş Muhtemelen yanıkları kaktırıyorlardır Hep demiş Kaktırıyorlardır derken torbanın içine evet, kaktırıp kaktırın. Sizi teslim Çünkü ediyorlardır 3-4 tane alıyor o simitlerden maksimum 2 3. tabi kaktırmak gerekiyor Kaktırmalı simit yiyorum ama gideceğim Polatlı'ya gideceğim. Sizi unutacağım. <gülüyor> ben de e, merdivenlere gideceğim. Hale, hale çıkan merdivenler var ya. Hale çıkan merdivenler değil. Hale inen merdivenler. <gülüyor> ben ters Beris'in tarafından gideceğim. Oraya gideceğim. Sizi unutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sen nereye gidip bizi unutacaksın? Ben de sizi nerede unutacağım? Ben de İstanbul'a gideceğim. Orada... <gülüyor> Teker şurubuna banın simitleri yiyeceğim, adam, sizi unutacağım. Adam iki günde altun izade bağımlısı olduğu gibi. Vallahi. Hakikaten. Yalnız trafiği çok çirkin ya bir kez daha söyleyeyim de hiç bizde trafik falan demeyelim. Hakikaten çok çirkin yani. Kenardan kenardan git canım. Yani valla bir de her herkes... Büyükşehir'de yaşamaya alışmanısın <gülüyor> dostum yani. Ustum yani, evet. Büyükşehir'de he. trafik böyle İstanbul'da böyle... <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben metrobüse de bindim o maceramı da başka bir gün anlatırım tabii. Evet. Ki. Onu da merakla bekliyoruz. Buyursunlar. Ee, i̇cad eden çok yolda gören yok. Ne yolda göremiyoruz? Elektrikli Gu araba. Elektri Googlelu gözlük <gülüyor> Googlelu gözlük değil ee, doğru Araba alan arabaları arabalarımız güneş enerjili elektrikli bir takım araç projelerimiz hep var fakat ortalıkta ne yapmıyoruz göremiyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de seri üretime geçilemedi. Mesela bak Erzurumlu elektronikçi Mustafa Karasungur 92 model 98 normalde 2000 model araba olması gerekirken 92 model LPG'li otomobilini aynı zamanda güneş enerjisi enerjisiyle de çalıştırılabilen bir sistem yaptığını açıkladı. Hatta güneş yokken de 100-110 kilometre falan gidiyor diye şey yaptı ama maalesef seri üretime geçemedi. E, ...testler yapılmalı. Çok yakın zamanda e, bunları şey yapacağız... E, ...ne derler ona... ...trafikte görme şansına sahip olacağız. Tabii bu trafiğin rahatlamasına yardımcı olacak mı? Elbette ki hayır. Evet. <gülüyor> ama ne güzeldi ya biz bu Tübitan... ...güneş enerjili arabalarını gördüğümüzde... ...hiç sessiz sessiz bisiklet gibi gidiyordu arabalar. Evet. E ama ne? yani onlarda da şey sorunu vardı. Belli ebatta... E, ...gerçi onlar yarış olduğu için... İçine minik minik minnak minnak kızları bindiriyorlardı. panel koymak için geniş geniş yapıyorlar. O zaman daha... İri iri paneller, olacaktı. küçük küçük kızlar ama tabii nereye kadar şimdi ürettikleri ama görsen Ege. Yani seni beni alır yani öyle değil. Sakarya Üniversitesi'nin o güneş arabalarının olduğu atölyede yangın çıkmıştı. Bir üzüldüm ben. O birkaç seni arka arkaya sunduk ya biz o Tubitak güneş, güneş arabaları, arabaları yarıştı. organizasyonu. Yarıştı değil mi o? O yarıştı. yarıştı. Yarışıyordu. yarıştı evet çok güzeldi ve Sakarya Üniversitesi de başarılıydı benim hatırladığım kadarıyla. Değil mi? Yani tabii tabi. Iki, i̇ki takımı vardı falan. Hatta Galiba böyle, onun öyle bir otomotiv bölümü gibi bir şeyi var. Çok, çok üzüldüm ya. Bütün arabalar üzülme, şey oldu. Üzülme Yanmış, Yenisi gitmiş. yapılır. Canım canım arabalar mı gitti diyorsun? Acaba dedim kıskanç olan biri mi yaptı? Hemen o geldi aklıma. Yani kaç senedir şey olmadı diye böyle. E, Çünkü biz nazar değer hiçbir şey yerde diyoruz. de bahsetmiyoruz bu Bahsetmedik konuyu. Bahsetmedik yani. tabii canım. Ne kadar güzel organizasyondan ne kadar tuttuk kendimizi hatırlıyorum ben yani bir şey soracağım Buyurun. bu ara cadılar bayramı falan mı? 31'inde 31 tamam teşekkür ederim bazı mi? ülkeler olarak ne kadar şanslıyız yani cadılar bayramına ne giyeceğiz derdimiz yok en büyük sorunları onların Türkiye'de çok düzenli cadılar bayramı yapılsaydı herkes herhalde şeyi yapardı Arap bu sene Arap <gülüyor> zaten ülkemizde ırkçılık yok nasıl olsa rahat, rahat, o yüzden Arap. sen rahat rahat Arap diyebilirsin Arap dediğin şey i̇şte kıyafet Uzun, var, entari. uzun entari. E, hepimizin var zaten öyle. Hiç de rahat değil. Benim var bir tane. Benim de var bir tane. Yani etekle yaşamak o kadar kolay değil. <gülüyor> Yoktan senin yok. Şey Herkes sırayla söylüyorsa benim de var bir tane. <gülüyor> senin de var mı? Var tabii canım. Siz nereden buldunuz onu? Bana arkadaşım getirdi. Bana da Mısır'dan gelmişti. <gülüyor> Bana da Dubai'den geldi. Bana da Dubai'den geldi evet. Sana kim getirdi fay? Valla arkadaşım. Dedim. ya. Valla birileri öyle şey olsun diye bir uzun entaryo ama hiç rahat değil. Doğru söylüyorsun. Ben bundan sonra sırf bunu giyerim diye. Bir de kumaşı böyle incecik evet. falandı. Evet. Tiril tiril. Bir eveste giydim ama böyle... Yani yazın oturma biçimimiz galiba şey böyle yok ba ben, bağdaş kurulmuyor şey yapılmıyor falan dedi, lavaboya gittiğim zaman sabah sabah kimse niye böyle kenardan toplayacaksın <gülüyor> o kenardan toplanacak gibi de değil vallahi topla topla bitmiyor bir yarım saat 45 dakika toparlanmaya harcıyorsun ee, o bir şeydi tahatsız görüntü yani böyle beline kadar <gülüyor> <gülüyor> bir de ben şey <gülüyor> yaptığımı yani? fark ettim ben o zamanlarda daha kırklı yaşlarımda değilim Oktay evet yani <gülüyor> şey diye diyordum kaç yaşında adam böyle topla indir topla indir nereye kadar yani büyük sıkıntı. Bir şey, güzel bir falan Ben otururken falan böyle elimle düzeltiyordum. Hani kadınların vardır ya eteği düzeltme şeyi yani. Sosyal hayatta kullandın yani. Evde de oturuyorum ya ben bazen. Ha, yani sosyal hayat derken yani bayağı bir vakit geçirdin Ben Giyip... tabii canım çok giydim onu. Hadi canım. Tabii. Aha, şey yerlerinde... bunu. Yok yok. Bürge şey yapıyordu. Bu Bürge'nin kıyafetlerini giyiyordu çünkü böyle meraklı falan. mi? Al bunu giy de dedi bari benimkileri rahat bırak diye şeyler güzel. Ben ondan alabilirim ama o da tabi böyle bir erkek kıyafeti olarak satınıyor. Büyük geniş böyle basma etek olsa o mesela rahat olabilir. ya yani pazarlarda falan da oluyor onu diyorsun hmm. o, o güzel Peki bak. Peki şey rahat... var mı? Kafa var mı? Kafa var. Kafalığınız var mı? Kafa Yoksa var. sadece. Ona bir başka bir şey deniyor Yok kafalığım yok. Aa kafalık olmaz. Onun da zaten hem bir kumaşı var hem de bir bantı var. E tabi Değil bantı mi? ayrı böyle şey. Ne derler kırbaç gibi. Evet çok güzel o. O güzel yani. Onu hatta şeysiz de takabilirsin. Diğer şey olmadan sadece Bantsiz böyle. Mı? Ha, ya şey e, ne derler kumaş parçası olmadan şey sırt bandı da takabilirsin. O Hı -hı. çok havalı olabilir. gibi. <gülüyor> Veya böyle omzuna takarsın fişek gibi. İşte Zıpkın gibi fişek gibi Değil. diyorum. Buyurun efendim. Cadılar Bayramı'nda e, bayramlaşma oluyor mu? Tabii. Hayırlı bayramlar. Olsun. Hayırlı bayramlar efendim. Bayramınız kutlu olsun. efendim. kutlar bayramınız kutlu olsun. Ya öyle işte öyle şekerlemeler. Bir... Kim kimde orada şey İslam yani bu işinde hep kulaktan dolma bildiğimiz için veya okuduklarımızdan Aile biliyoruz yani başlıyoruz ya. Yaşamadığımız için yani e, şey oluyor mu yani gidip hani hakikaten küçük önce büyük, büyük önce büyük cadıların Hı. elleri öpüyor. Ondan sonra mı? Tabii tabii. Nasıl olur? Aynı bizdeki sistemin aynı. Mahallede kapı kapı dolaşılıyor işte. O normal zaten ama hani anneler babalar ziyaret edilir öncelikle. Halloween'in ilk gününde zaten Tabii. aile büyüklere. Ondan sonra işte mezarlara gidiyorsun falan. Orada onlar zombi kılığına girmiş oluyor falan gibi adetler. Hmm. Ee, eskiden keltler bir kısmı yazın bitişi kışın başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Keltler. Keltler. Keltlerimiz. Ee, yine Anglo-Sakson. Anglo-Sakson kültürü. Pagan pagan hareketler. Pagan var. pagan bir hareketler. Ee, ama Yeni kafemizi kadarıyla... açtığımız zaman çok güzel olacak anglo saxon Sek kafeyi Ama seküler bir bayram anladığım kadarıyla. Yani Oktay bir seküler Angola, dediniz biraz açar mısınız? Seküler bir zamanla o, o hale gelmiş. Fahir, kıyafetler falanlar filanlar. Şimdiden e, şey Derimzi... başlayalım. Kutlam e e e kutlamış olalım. Kutlamaya e e biz de evet. Bugün çünkü ayın kaçıyor. balkabağı olan buydu değil mi? balkabağı? logosu. Tabii tabii. <gülüyor> Balkabağ tatlı falan mı yapılıyor? Balkabağ tatlısı yapılıyordu ondan mı şey Vallahi var? Valla içi değerlendiriliyor bilmem de şey olarak kullanılıyor. O, İçine mum yakıyorsun. Mum yakıyorsun. İçine ne yapıyorsun koyuyorsun. canım be? Adalim tabak... de eskiden onu şeyden yapardı bana ya. Karpuzdan. Gülen surat yapıyorsun. Karpuz. Karpuzdan da olur yani. Tabii yöresel Karpuz olarak. Karpuz feneri diye. Hayatımda en sevdiğim şeydi o benim. O Sonra da... karpuzlar böyle bir büyüdü falan. Eskiden bu yeşil karpuzlar vardı ya. Yeşil ondan da... yapılıyordu. Ha. Şimdi pijamalı ya dana kadar. Olsun abi. Bunu hiç yapmadık. O da işte şey kıyafeti, karpuz kıyafeti giymiş, balkabağı diye. Sen yap onu yine. Yapayım elma şimdi güzel elma şekerlerinizi alın. Allah güzel güzel. Hem karpuz fenerimiz alıyoruz elma şekerimizi iyi oluruz. Bayramımızı kutluyoruz. Takım ah, elbise mi? giyerim ben genç vaziyetler sonucu okula girdim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu beğenemediniz. Sen bile. o dönemden sonra hiç takım elbise almadın değil mi Ege ya? Aa olur mu ya? Kaç tane takım elbise aldın mı? ondan sonra yani. Bir tane. Bir tane. <gülüyor> damatlık takım elbise aldım. Aldın mı gerçekten? Aldım Şimdi, tabii. Damatlık mecbur koşuluyor ya onda. Bölge geçe şey dedi. Genç vaziyetler takım elbiseyle olmaz uğursuz gelir dedi. Doğru demiş. <gülüyor> Programa da şey <gülüyor> olur. Programın da büyüsü bozulur. Tabii. Her an bozulabilir ben yani. Ben de onu düşündüm zaten. <gülüyor> yoksulluk sınırı belli olmuş. Kaç? Yoksulluk mu yoksunluk mu? Senin yoksulluk belirtilerin ortadan kalktı değil mi? Ok, kalktı artık kalktı. Kırlantı gibi adam oldum. Kalk, kalktı kalktı galiba. Bak yine zaman zaman geliyor da. Ara ara. Ara ara. Çok, ara ara. çok i̇ri, üşüyorum iri. falan oluyorum. Hiç üşümememe rağmen. O yoksulluk belirtisi mi? Çok üşüyorum falan. Ben oluyor. şöyle söyleyeyim. Yani nasıl ee, bende etkisi. Ben senin yanındayken artık hiç korkmuyorum. Korkuyor muydun sen? Hiç korkan bir halin yoktu zaten Fahir'le benim yanımda. Demek ki sen Fahir'den korkuyor musun abi? Diyor ben senden korktum. Daha çok Fahir'i pek yoksunluk şeyini görmediğim için. Nasıl ya? O günü Arkası beraber geçirdiniz da. ya. Arkasında ilk, ilk, ilk günü ben ilk günü ben beraber geçirdim ve çok korktum. Ha dükkanda mı? Aha. Ne olacak? <gülüyor> sen bana korktuğundan mı büyük su getirdin ya? Ben evet. de sen bana kuça kaçtın şefkat gösteriyor adam bala diye nasıl mutlu oluyorum. Ben de korku şefkate dönüştürüm. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Korktuğumda şefkate bağlı. Korkuyu şefkate dönüştüren şey... adam diye geçer. Tabii. Ki büyük da... suyla da onu taçlandırmış büyük yani. Büyük falan... Neyi düşündün o esnada? Büyük Ege? su meyveler falan götürecektin Oktay'ın tapınağına. <gülüyor> Bereketli olsun diye topraklarmış. Büyük suyu tek başıma içmeme şey yaptı. Ortam sağladı. Vay Çünkü yani Ege'nin büyük su getirip şişe açıp bardağı getirdiği, eksiksiz getirdiği bir hizmeti ben bugüne kadar hiç görmedim. Ben de ilk kez senden duydum zaten ve şoka girdim. Türk İşin araştırmasına göre Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1205 TL. Ki bu 1205 TL'lik açlık sınırının içinde de şey yani temel gıdalar var değil mi? Öyle açlık zengin... sınırı ya. Daha net ifade var mı? Zaten açlık... ekmek açlık sınırı. Ekmek yapsan ne kadar tutacak? Yoksulluk sınırı da 3926 TL. Biliyorsunuz asgari ücret bu açlık sınırının altında. Altında derken baya baya baya baya baya altında. 890 lira değil mi? 890 evet. 4 kişilik lira. ailenin alay asgari ücretle çalışıyor olsa çocuklar dahil gene açlık sınır yani yoksulluk sınırının altında kalıyorsunuz. Evet böyle bir e Ekim tablo ortada her e şeyden önce veriyoruz biliyorsunuz. Her Ekim'den e önce. E Halloween'den önce 28 veriyoruz. 28 Ekim ayın 28'inde veriyoruz. Ona da bir şey yapmış olalım. İsterseniz bu saati bitirdiğimizde kabullenelim. Ne dersiniz? Valla ben çok lanmak istemiyorum. Bu saat bitti. Bu saat biteli Oktay. Baya bir zaman oldu öylece. Kabul söyleyeyim. etti biri kabul etti, kabullerim etti. Kabul o zaman biraz Michael Jackson ne dersiniz. Bence de. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radio Turesi modern sabahlar devam ediyor. Oh, Sevgili oh, sana oh, severler. Oh, oh, oh. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Buyuralım evet hep beraber buyuralım. Buyuranlarınız şok olsun. E, sizi alıp e, Çek Cumhuriyeti'ne, e, Praha'ya götürmek istiyorum. Çek Cum. E, Çek Cum e, dostlar arasında Çek, diğer... dostlar sempati, arasında yani, do Çekoslovak yerine <gülüyor> O... Ne oldu oluyor? Ya? Yanlış bir şey mi söyleyeyim? Yok yok, Çek Cumhuriyeti eski <gülüyor> adı Çekoslovakya, doğru söylüyorsun <gülüyor> ya. Genç <gülüyor> arkadaşlarımız bilmiyordur ama eski adı Çekoslovakya. Doğru, ne güzel bir ülkeydi. Ne güzel bir ülkeydi. Lehvalesa orada değildi ya, Polonya'daydı o, değil mi Oktay? <gülüyor> Hüseyin dedin Çavuşesku <gülüyor> Ya hep çalıştığım. hep karıştırıyorum onları. Ee, yepyeni bir banyo, ne banyosu, ne banyosu olabilir? Süt banyosu olabilir mi? Prag'da. Su süt, pra sütü meşhurdur. Bira banyosu o zaman. Bira banyosu, birası meşhurdur, süt, birası meşhurdur. ve bira banyosu. Deniz meşhurdur. banyosu mu? bir deniz banyosu <gülüyor> alıp ondan sonra kumsalda güneşleneceğim. E, Seni e, unutacağım. E, <gülüyor> İkinci kere unutmakla tehdit etteyge te bizi. Bugün dikkat ettiysen. E, yalnız e, sütü de meşhurdur Çek Cumhuriyeti'nin. Onu bilemiyorum ya. Hayvan inekleri. Çeki diye geçer. Çekinin gelini. inek, Çeki boğa. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler siz de <gülüyor> takip edebiliriz. Yani. Varsa Twitter'dan bizi, bizi sorabilirsiniz. Valla biz takip edemiyoruz. Şu anda menbaandayım. Hemen dibindeyim. Yemin ediyorum takip değil. Böyle şaşkınlık ve dehşet içerisinde Ege'yi e, izliyoruz. E, ben size hemen biraz bir banyosundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Bugüne kadar pek çok banyo gördük bugüne kadar değil mi? Evlerimizde gördük. Tabii. E, eşimizin dostumuzun evine gittik. Ne banyolar vardı? O Ş küvetlerde hiç doldurulmaz. <gülüyor> söyle. Söyle. Jacuzzi, <gülüyor> Jacuzzi değil mi? Başka nelerimiz vardı? O neydi? O şey e, perde değil de panelli olanın adı neydi? Onu da bir ismi var. <gülüyor> duşakabin. Duşa <gülüyor> <gülüyor> panelli olan. Panelli duşakabin. Panelist. Er o yarışmaya başlamış ya ben artık hep böyle algılıyorum. Aa, aa, çok güzel. Aileler yarışıyor bak. Yine mi döndü? Böyle. Tabii. O inanılmaz ya. Birlikte çektiğimiz fotoğraflar kısmı <gülüyor> var mı? Ee, o kısım yok ama Murat Evgen'in şarkısı var e Çok Biz güzel de o zaman katılabiliriz yapıyormuş. aileler yarışıyorsa Biz de evet. bir aileyiz sonuçta evet, Zamanında zibidi gibiydik ama şey yapalım ya Bir, bir kere de biz sizin programımızı Ege yapalım, mesela gittik 2500 milyara <gülüyor> Şey oldu ne oldu Orada şansımız denedik olmadı Zaten Şans. sonra talihsizlikler oldu Benim zamanda bir survivor zaten talihsizliğim var Oktay bu talihsizlikte sonra kaldı mesela kaldım. iki aile yarışıyor ya Hı -hı. Mesela kazanan aileden ondan sonra iki kişi Şeye çıkıyor ya yine aynı Hı -hı. Format aynı ee, i̇ki kişi çıkıyor ya oradan kim çıkacak? Aa öyle. Beşli şey, olacağız. Beşli mi? Nasıl ya? Faltlı Şimdi biz bir, bir grupta olmayacağız mı? Bir takım olmayacağız mı? Hayır canım. Herkes kendi ailesi var artık oktan. Herkes kendi Sen ailesi. Sen Didem'de kazılacaksın. Yani ee, nasıl ziz... olacak abi? iki aile karşılıklı mı olacak? Şimdi Oktaylar eksik ya. Üç, <gülüyor> beş kişi olması için nereden adam toplayacaklar? Beş kişi mi olmak lazım? 5 kişi evet. Üç beş kişi toplaman lazım aile. Yani şey mi üç çocuk şart mı getirmiş yarışma için? Yok kuzen enişte bacanak falan da oluyor da. de var ya bol bol kuzen enişte bacanak kayınço kayıp eder. ben bilemedim be, ki herkese, yani. şimdi, abi, şimdi aile ki, buluşması abi. ayrı. Yarışma geçerken yani ben ha, ben şey diye düşündüm herkesi. yani üçümüz ve eee İki kişi eşi daha. Yani iki kişi de yani o, o zaman o iki kişi olsun. eşler olmaz. <gülüyor> Serseniz Ahmet'i alalım dükkandan. Evet, ya da onu. eşsiz olacak. Eşli eşsiz. Bence eşsiz tabii çünkü... E, Serseniz gaga takım. personeliyle katılalım biz bir aileyiz diye. Ha bak o da olabilir aslında. Tabii yani ha, illa şey böyle kan bağı man bağ olacak diye bir şey yok. Öyle bir şey yok tabii. Yani, enişte dedim, bacanak en, dedim. Enişte bacanak. Yani sonuçta Ahmet de bizim bacanak sayılır. Yani... <gülüyor> <gülüyor> o da o da olabilir de işte ama yine sonunda şey oluyor. Hayır yani bir, bir, bir, iki, iki, iki kişi seçilecek iki kişi, final bölümüne. Final. Bölümüne. final bölümüne. Erol Evgin'in sarıldığı bölüm var ya. Bence sen. O yine sabit. Bence sabit sen. Mi? Erol Evgin sarılıyor. Orada sen işte ya. Sen şey abi. sorduk diye. Şu, şu tiple herhalde bakıyoruz üçümüzün tipine. Ben çok heyecanlanırım Erol Evgin bana sarılırsa. Gel yani biz aramızda aşkımsınız diye. Öyle, öyle derim çünkü. Hepimiz iyi okula gideceğiz. Babam canım. duymasın ama <gülüyor> siz benim çocukluk aşkımsınız. Erol Bey diyeceğim. Ya bizim de öyleydi. Vallahi bir keresinde bir, bir konser bizim otel vardı, otel vardı. O tek bendim yani. Nasıl? Sen, sen de mi öyleydin? Çocukken öyle miydin? Tabii canım biz şey olay olmuştu. Bize el salladı diye. Ben arada ben... barışmanço el sallamıştı. Vallahi artık o eşmeye kızım şansımız yok. <gülüyor> Yani ben... o yüzden e, hmm. süt banyosu diyoruz tekrar hmm, evet, geri efendim, alıyoruz efendim. ve Çek Cumhuriyetine dönüyoruz. Hı -hı. Çek aileler Cumhuriyet. yarışıyor. bir düşünelim de Anne Bak. banyoları var, öyle soruluyor değil mi? Evet, öyle evet. banyolar var. Hangi süt banyolar? Banyo. Mesela öyle geliyor işte. Ya işte herkesin bildiği süt banyosu. Efendime söyleyeyim. Başka da bir banyo bilmiyorum. Fix banyo var normal düz düz banyo. <gülüyor> Ondan söyleyeceğim. Fix banyosu, Keseli banyo. Ee, Biraman banyosu. banyosu bir kere soğuk değil herhalde değil mi? bir bira banyosu böyle. Soğuk mu girmek Su lazım? Bilmiyorum ne kadar soğuk da. Ya şey anlamıyorum. Normalde mesela dışarı çıktınız. <gülüyor> e, diyelim ki üstünüze bira döküldü. Evet, bir rahatsız olur. Bir ekşi ekşi kokan bir, bir şey bir değil ekşi mi onun bir ekşi ekşi böyle ekşili ekşili. Mayalı mayalı şeyin içine o, girilmez ya. Yani. Bir yaman yaman kokar. Bütün vücudunun en ucra köşelerine kadar böyle Süt kokması. Süt banyosu da aynı. Ne Herhalde canım? bu banyolardan sonra normal banyoyla devam ediyorsun. Yok. O da yağlı yağlı bir şeyin içine giriyorsun. Yok, o senin dediğin bulaşık makinesine sütlü ürün koyduğun zaman böyle mesela bulaşık süt bardağını koyduğun evet, zaman. Evet, benim kokutur. dediğim oydu. <gülüyor> kokutur ya. Benim <Yani> yani <gülüyor> dediğim tam oydu. Yani sonrasında böyle bir şey, gerçi sıcakla temas edince galiba kokuyor. Sütün, yumurtanın. Yumurta banyosu var mı Oktay? Ee, Kasarsan olur. Abi biraz önce bir içine <gülüyor> var. Yani en son, en son vardı geçen hafta verdik. Ya o böyle sıcakla temas edince bir tatlı bir tatlı değil de yavan iğrenç bir kokusu oluyor ya Evet Süt banyosunu yaptıktan sonra onu yapmayacaksın Kesilir çünkü e, Kesilir kesilince ne olur kesik kesik kekremsi ekşi e, genizde yanıcı etki bırakan e, bir kokuya sahip olursun O da bizim istediğimiz bir şey mi elbette ki hayır Hayır bir tam aban... tersi aslında istediğimizin Bir avanyosunun bin bir derde e, deva olduğunu söylüyor çekler ee, neler yapabilirsiniz isterseniz bira banyosuna girip aynı zamanda biralarınızı içebilirsiniz demişler teşekkür ederiz ee, bira içmek mümkün uzmanlar bira banyosunun vücutta fazla olan karbonhidrat protein enzim vitamin ve bilimum bin türlü de her, her şeyi Abi, aldığını bira söylüyor bira ucuz ya çekşehir hücretinde onu bilmiyoruz ucuz ucuz Bayağı ucuz. Ucuz bir viralar. O yüzden ben ne, artık içmek yetmiyor. Nerelerimize ne yapsak diye mi düşündüler Doğru. de buldular. Yani, yani bizde bir atasözü vardı. Neydi? Yoğurdu bol bulan ağzına da çalar yüzüne de mi? Ben bulmadım. <gülüyor> ben ben, ben <gülüyor> hiç duymadım. Bulmayı bırak. Duymadım. Hiç görmedim. Duymayı, bilmiyorum. Biraz da Zavze, gibi geldi bana. Arap yani, ve şekerle ilgili biliyorum ben. Yani Arap şeker. Sen hep gene bak ben, ülkemizde Allah'tan ırkçılık yok. Oradan kurtarıyorsun. Allah'tan ırkçılık yok. Vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> On dışında bir bir şeyin fazlasından yapılacak. Ya bizde de mesela banyoya bağlanmış yoğurt yapabiliriz de. aslında. Bizde yoğurt banyosu olabilir. Biraz da güzel. Sen istersen otağı içine biraz da şeker katarız. Çok güzel olur <gülüyor> lezzetli. yoğurt banyosu dur. güzel olur ama aslında. Yoğurt banyosu olur, evet güzel. Böyle hem, zaten kullanmıyoruz. Bir bir şeyimiz yandığında bir şeyimiz yandığında dediğim mesela güneşli biraz şey yaptık. Ne yapıyoruz? Yoğurt Süzme. yoksa şey mi? Süzme. Yapım yoğurt mu yoksa... Yapım, yoğurt. Yapım yoğurtla... <gülüyor> Yapımda emeği geçen arkadaşlarımız... Fabrikasyon yoğurt. Onun da birileri yapıyor. Hayır. Şey yoğurtlara ben... Evde mi mesela? Hiç kimse kusura bakmasın. Hayatım yoğurt banyosu yapacaksın sen banyoya hazırla. Sütler dökülüyor. Orada, onu çok özürüm, güzel bir falan. battaniye sararsın. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Hiç kimse yani kusura bakmasın. Ben o maketten alınan yoğurtlarla banyo yapmam Aslında şey Kimi çok güzel ne olur kat, Ne katkı maddeleri koyuyorlar içine Yani mesela ılık süt e, kendin böyle bir kepçe Mayasıyla geleceksin bir önceki banyonun Yoğurduyla Tamam. Süt, Ondan süt sonra olur şey abi. yapacaksın i̇şte. sabaha kadar ha, o, bekleyecek mi? Senin içinde sen yoğurdu Süte girip yoğurttan çıkacaksın Ve böylece show. sütten girip Yoğurttan çıkmış adam pozisyonuna geleceksin Mandıra şov <gülüyor> O çok güzel olur işte Ama Şu, o, Yavaş yavaş senin hı. etrafında o yoğurt mayalanacak Yoğurt olacak çok güzel. Vallahi çöre otu gibi bir şey olursunuz o zaman. İnanılmaz ya. Şu anda bir içine biraz da sarımsak koyduk mu Ege? Of. Üstüne hafif ben bir de kızdırılmış zaman... tereyağı gezdireyim. <gülüyor> Yemin ediyorum var ya. Ban ban ye Ege kayacak. sabah da soğuyacak o. Ok <gülüyor> oh, tereyağı. Vallahi billahi of. Çok çok güzel fikir ya. Ben bunu Böyle şey. Yalnız onu nasıl sıca... lazım sıcak lazım tutacaksın? Ben. Neyi? Onu sıcak tutman lazım. Kaloriferin üstüne koyacaksın şimdi. Neyi? Küvete. Küvete. <gülüyor> Yok ya battaniyeye sarıştı. Işte. <gülüyor> bir İstersen, adam tutacak. Pilot bölge olarak sadece şey yapalım bunu isterseniz. Ne? A ayak, leğen, yoğurt, süt. Birleştirin bunları. Ayakta. Kaliförün yani üstüne. Yani yoğurt, süt. Yani leğene tarif vereyim isterseniz. Hı hı. Bir kırmızı leğeni alıyorsunuz. Tamam. Renk çok önemli. <gülüyor> e, süt. ılık sütü döküyorsun. Evet. Hı. Ayakları sokuyorsun. Y yalnız e, bir maya olarak seçeceğiniz yoğurt çok önemli. Kimse kusura bakmasın. Ben o Berno marketlerdeki yoğurtlardan <gülüyor> maya yapma. Hiç Yani bir e, ev yoğurdu yapandan bir maya alacaksın. Bir çalacak. Ondan sonra ayağını koyacaksın Sen git, içine. Sanki annenden istedim işte annem yapmıyor mu? Bizde yok? var zaten düzenli. Bizde ev şeyi var. <gülüyor> yoğurdu var. Ben, maya'nız bizden. O kampanyayı da başlatıyoruz. <gülüyor> Yoğurt getirin, mayanız bizden kampanyasına hoş geldiniz Oktay Demirci. Onu koyacaksın ayağını. Neyin üstüne koyacaksın? Gitti gitti. Bir şey sana gibi. en güzel ayak banyosu. Ayak yoğurdu. <gülüyor> Ya vallahi çirkin bir ince oldu, çirkin. çirkin oldu. Çirkin oldu. Çünkü vallahi. zaten ayakla yoğurdun kokusu benzer. İsterseniz e, şarkılarla, türkülerle bir geçiş yapalım burada. IMF unbelievable. Moda dansa bakla. Moda dansa bakla. Ay ne güzeldi Jepsikinski ya. Cipsik vallahi. Jepsikinski ile bugün size veda ettiğimizi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler yeniden merhaba dememiz gerekecek yarın yeniden merhaba diyeceğiz ee, ama biraz yorgunluk var ee, cipsik evet, o e, enerji çok ettik. yükseltiyor çok ve ve ayaklarımın altı acıyor şu anda acı. o zaman onu neyle gidereceksin Süt. biliyor musun Süt, süt banyosu. Sütle veya Dire Straits'le. Sütle veya şiirle diyebiliyorum ben. Şiir. yani <gülüyor> Ama güzel bir Dire straight banyosu da güzel straight <gülüyor> <görüyorum gülüyor> Bu arada Ege'yi yatırdık değil mi süt banyosuna? Süt banyosuna yatırdık. Yarın yepyeni <gülüyor> bir şekilde. Aa, az önce buradaydı <gülüyor> falan. Hala burada. Yalnız süt banyosunda olduğu için kendisi mikrofona bir parça uzak. O yüzden. Bir ee... parça uzak olduğu için de asla. <gülüyor> Ama çok selam söylüyor size. Ee, o yüzden onu ya sütle... Çok çok selamları var Ege Bey'in diyorsunuz yani Çok çok çok selamları var Size bir şiir gönderdi Daha streslenen bir şiir Hangi şiir? Your late streak Ya O mu? Tabii i̇şte Enerji Püske yükseldi hep şimdi bir sakin diyelim Püske ya Püskevit reklamları hep o geliyor benim aklıma şarkıda. Çok en... ayıp. Mark e çok ayıp biliyorum ama Vallahi ne en... yapalım? Ne yapalım? Kısmet. Sonuçta Krista Burkinci <gülüyor> de yün geliyor aklımıza. Yani bu da ülkemizin cennet, cennet vatanı olduğunu gösteren bir başkası. Çok teşekkür Yarın ederim. beraber olacağız sevgili dinleyiciler. O zaman ederek hmm. bisküvitle dolu bir gününüz olsun. Biskvit tadında günler dileyelim. Bunun da başlayası yok. Tamam girizgiye yapayım. da paket açılır. Paket açılır. <gülüyor> maknofler <gülüyor> alır bir parça. Hmm. Önce üst katını böyle şey yapar. En sevdiği şeydir o aradaki böyle. İçinde öyle... o kakaolu şey. <gülüyor> Kaymaklı mı yiyor acaba? <gülüyor> Kaymaklı zaten o. <gülüyor> Kaymaklı. Kısmını <gülüyor> <Sana gülüyor> ayırdı ya. Hadi maknofler hadi. Bize yok mu diyorum <gülüyor> <ben> arkadan? <gülüyor> Haydi bakalım. Hep beraber. Pepperjam olacak. Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora, Pepperjam. Gerçek İtalyan pizzası Pepperjam gourmet pizzada yenir. Pepperjam gourmet pizza, pepper pizza Taurus alışveriş merkezinde. Buona pettito a